Biz Avrupa'da yeni Müslüman olan kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim veya Riyadu Salihin hediye ediyorduk bugüne kadar. Fakat derste anlattıklarınıza binaen bunun faydalanan çok zararı olabilir mi? Yeni Müslüman olanlara ne tür kitap tavsiye etmeliyiz? Allah razı olsun. Evet, esas mesele burada. Yani Kur'an'ın ve sünnetin ihtiva ettiği hakikatleri çağdaş insanın eksikliğini hissettiği noktaları tespit edip Kur'an'ı ve sünneti o alanlarda tercüman yapmak, insanların eksikliğini, boşluğunu hissettiği noktaları, Kur'an ve sünnetin nasıl doldurduğunu gösteren çalışmalar yapmak, insanların, sokaktaki insanın kafasını karıştırmayacak biçimde arı duru bilgilerle Kur'an ve sünneti onlara takdim etmek bir borçtur. Bu ümmetin boynunun borcudur. Doğrudan doğruya Kur'an metniyle o insanları e, muhatap ederseniz eee problem çıkabiliyor. Evet, Kur'an okuyarak ihtida etmiş çok insan var. Fakat Kur'an okuyarak sapıtmış da çok insan var. Şimdi izleyecek muhtemelen videoyu. Edip Yüksel bunlardan birisi biliyorsunuz. Kur'an okuyarak sapıttı adam. E bugün pek çok insan, Türkiye'de de var bunları biliyorsunuz yakından. Kur'an okuyarak sapıtıyorlar. Ee, yani Kur'an okurken heva ve heveslerimize ne kadar Ee, ön açıyoruz. Heva ve heveslerimizin etkisinde ne kadar kalıyoruz? Önemli bir şey. Dolayısıyla Kur'an'ı ve sünneti e, tabiri caizse modern insanın e, zaaf noktalarını tespit ederek oralara hitap edecek biçimde takdim eden çalışmalar yapmak e, daha faydalı olur diye düşünüyorum.